Yel mi, mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanı Prensi Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla. Don Quixote'un 400 yıl boyunca bu denli sevilmesi ve bu kadar çok ve tekrar tekrar okunması belki de bir okur kitabı olduğu içindir. Bu kitapta Servantes sanki her şeyi okura teslim etmiştir. Bunun içinde gizler kendisini. Amacı tek sesli bir yazar olmaktan çok, birçok sesin orkestrasyonunu yapan, pek çok değişik açıya ayna tutan, tarafsız, hoşgörülü bir düzenleyici olmaktır sanki. Bunun içinde en başta kendi mutlak yazarlık otoritesini kırar. Pek çok kılığa bürünür, pek çok maske takar. kitabın başında karşımıza arşivci bir yazar maskesiyle çıkar. Sözüm ona bu arşivci araştırmacı yazar Don Kishot’un serüvenlerini lamança arşivlerinde bulmuş, çok beğenmiş ve arşiv belgelerinden kopyalayarak kitalatıştırmaya karar vermiştir. Dolayısıyla bazı hususları pek de iyi bilmez. Örneğin Don Quishot’un asıl adının ne olduğundan pekemin değildir. Yaşadığı köyün tam olarak nerede olduğundan da, Ama okuyup okuyup kopyaladığı kitaptan da çok hoşnuttur. Ta ki daha başlarda bir yerde hem de bir serüvenin en heyecanlı noktasında tam da Don Kişot ve düşmanı kılıçlarını havaya kaldırmış birbirlerine saldırmak üzereyken tam böyle kılıçlar havadayken öykü orada kesilene kadar. Böyle iki düşman kılıçlar havada donmuş kalmışlardır. Bizim yazar da önce donup kalır ama sonra kendisini toplar. ...bu beni çok üzdü der... ...çünkü bu kadar az bir kısmı okumanın zevki... ...bu kadar hoş bir öykünün... ...kanımca çok olan eksiğini tamamlamanın... ...zorluğunu düşündükçe... ...sıkıntıya dönüşüyordu... ...bu kadar iyi bir şövalyenin... ...hiç görülmemiş kahramanlarını... ...yazma görevini üstlenmiş bir bilginin olmaması... ...bana imkansız ve geleneğe... ...aykırı gibi geliyordu... ...şaşkınlıkla görüyoruz ki... ...burada anlatıcımız bir okur gibi konuşuyor... ...bir yazardan çok... Bir okura benziyor çünkü isterse yarım kalan bu öyküyü tamamlayabilecekken bu iş ona zor göründüğü için sıkılıyor. Mutlaka bir yerlerde tamamını bulabileceğini umut ediyor. Anlatıcımızın oldukça tembel bir yazar olduğunu anlıyoruz, hazıra konmak istiyor. Buna karşılık iyi bir okur o. Hiç üşenmeden ve ümidini hiç kaybetmeden Don Quixote'un yarım kalan serüvenlerini tamamlayacak belgeleri aramayı sürdürüyor. Ve bir gün Toledo'da sokakta satılan eski kağıtlar arasında aradığını buluyor. Bu keşfini şöyle aktarıyor bizlere. Ben sokakta bulduğum yırtık kağıtları bile olsa okumaya çok meraklı olduğumda... ...bu doğal güdüm beni delikanlının sattığı defterlerden birini almaya itti. Baktığımda Arap harfleriyle yazılmış olduğunu gördüm. Arap harflerini tanıdığım halde okumayı bilmediğim için... Bunları okuyabilecek İspanyolca bilen bir Magripli geçer mi diye bakılmaya başladım. Böyle bir tercüman bulmam zor olmadı. Kendisine derdimi anlatıp defteri eline verdim. Ortasından açıp biraz okudu ve gülmeye başladı. Evet, gülmeye başlıyor Magripli. Zaten Don Kişot'u okuyup da gülmeyen kimse düşünebilir miyiz? Hatta şöyle bir rivayet olduğu söylenir. İspanya'da o devirde eğer birisi kahkahalarla kitap okuyorsa... ''Ya delidir ya da mutlaka Don Kişot'u okuyordur.'' denirmiş. Böylece tembel yazarımız Don Kişot'un serüvenlerine gene kavuşur. Ama bu belgeler Arapçadır ve tarihçi Seyit Hamid Badincani tarafından yazılmıştır. Kopyacı yazarımız hemen bu belgeleri tercüme ettirir. Hem kendisi okumak hem de yayınlayıp biz okurlarla paylaşmak için. İşte elimizde tuttuğumuz kitap, sözüm ona bu çeviridir.'' Çeviri yüzünden yapılacak muhtemel hatalar bir yana... ...yazarı Seyit Hamit de bir Arap ve Müslüman olduğu için... ...anlattığı her şeye de inanmamamız konusunda uyarılırız. Ama Seyit Hamit'in kendisi bile bazı yerlerde araya girip... ...artık bu serüvenin uydurma olması gerektiğini söyler. Yani yalancı olduğumuz biri... ...çıkıp ben yalan söylüyorum derse... ...söylediği doğru mudur, yalan mı? İşte yazar otoritesini kırarken Cervantes... İşi bu ünlü paradoksu uygulamaya kadar vardırır. Çünkü onun amacı bu yazdığı metinde okura olabildiğince yer açmak, onun tartışılan her konuda kendi fikrini oluşturması için okura fırsat tanımaktır. Tartışılan konular mı? Gerçek nedir, yanılsama nedir? Kim deli, kim akıllıdır? Adil yönetim nasıl olur? Etnik sorunlara ahlaki yaklaşım nedir? Yeryüzündeki eşitsizlikler nasıl giderilecektir? Koşullar ne olursa olsun kitap yakmak doğru bir iş olabilir mi? Yani o gün olduğu kadar bugün de hayati önemini koruyan konular. Yelme değirmen mi? Ölümünün 400. yılında kıvrak zekanın Francis Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla.